Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar olsun. E, 13 arkadaşımız var takip eden. Abbas Tekin Asiye vermek inşallah duyuyorsunuz. Hatice Yılmaz cevap verdiğime göre demek ki duyuyorsunuz inşallah. Asiye de devam duyuyor. Nasıl gidiyor? iyisiniz inşallah. inşallah. Sınavlarınız da umarım iyi geçmiştir. Teşekkür ederim sağ olun. Allah razı olsun. Evet, Asiye çok şükür diyelim, iyi olsun. Sahile açılmak çok zor diyor. <gülüyor> Tesir. Bak Hatice Yılmaz. Bir daha yazar mısın lütfen Hatice? O yazıyı görmek istemiyorum. Bir daha yaz Hatice. Tamam Asiye bazı böyle muhteşemlikler yaparız yani. Hatice bir daha yazar mısın Hatice? Hatice'nin yazısını görmek istiyorum. Daha <gülüyor> tamam, Şimdi oldu Hatice. <gülüyor> tamam. Baya baya kelimesini yazarken, bir kere baya kelimesi argo bir kelimedir. İkincisi yazacaksanız bile bayağı. Diye yazmamız lazım. Ee, <gülüyor> o yüzden e, yani Asya öyle bize has sorular onlar. <gülüyor> Peki aslında arkadaşlar e, sorular bizim işlediğimiz yerlerden de birkaç tane soru evet, e, bana göndermişti arkadaşlarınız. Hepsini inceledim. Aslında o soruların hepsi şeyde var. Ee, size hazırladığım video çekimlerinde var ama video çekimlerini maalesef yapamadım. Ee, sorular o yüzden kalmış e, metinde. Yani çünkü bir soruları e, arkadaşlar çok erkenden veriyoruz. Yani Auzef bizden soruları çok erken istiyor. Şimdi mesela bugün Kasımın 26'sı mı? Ee, 15 aralığa kadar. Bakın 15 aralığa kadar Auzef bizden ikinci dönemin bütün sorularını istiyor. Finans sorularını istiyor. Düşünebiliyor musun? Bütünleme sorularını istiyor. Yani 15 aralığa kadar ben Ağız Efe, Haziran'da, Temmuz'da soracağım bütünleme sorularını vereceğim. Hatta tek derse kalma ihtimali olanlar için tek ders sınavlarının sorularını bile hazırlayacağım. E şimdi biz onları verirken diyoruz ki işte şunları şunları da yapacağız diyoruz. Mesela video çekimleri hazırlamıştım çok güzel böyle e, videolar hazırlamıştık bunları gidip çekecektim ve orada anlatacaktım ama maalesef yoğunluktan dolayı işten dolayı gidip çekim yapamadım e, dolayısıyla yapamadığım çekimin soruları sınavda önünüze geldi biraz ondan e, oldu. E, inşallah Özlem Hanım bu sefer eğer e, tabii ki öyle yapacağız yani ee, yine finalde öyle olabilir diye e, inşallah e, önümüzdeki haftalarda e, gidip çekimleri yapacağım. E, tamam. Böyle bir sıkıntı yaşıyor. Çünkü büyük bir ihtimalle finalde de e, çekimlerden sorular hazırlamışımdır. Çünkü onun tümünü öyle hesaplıyorduk. Hazırlıyorduk. Üçüncü, dördüncü dönem var diyorsunuz. Öyle mi? Üçüncü dönem yok. Tamam. Tamam. İnşallah onlardan aslında iki tane yapmıştım iki veya üç tane yapmıştım ama diğerlerini inan kaç kere niyet ettim zaman bulup gidip yapamadım maalesef ama inşallah e, bu dönem yani video şey, finallerden önce gidip çekeceğim e, aynı sıkıntı yaşanmasın diye peki bu kadar yeter e, İnşallah Allah razı olsun özlem teşekkür ederim ee, İbrahim yani böyle bir şey yazmışsın seni kırsam acaba kötü olmaz mı İbrahim seni nasıl kırayım madem öyle diyorsun öyle olsun İbrahim ne dersin aynı yılda bir kez bir talepte bulunmuşsun <gülüyor> yani doğru neyse doğru istersen bak o zaman 14'ünden sorunu tutarım ha sen Hatırnın için düşürdük yedi ya İbrahim ya şimdi. Peki tamam İbrahim teşekkür etmedi ama Hatice teşekkür etti sağ olsun. Peki arkadaşlar dedim gibi yeter ee, isterseniz e, konumuza başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Nesefiden biz e, diye A Şubesine göre bir hafta geriden gidiyoruz biliyorsunuz bir hafta dersimiz tatiller az gelmişti. Ee, o yüzden bir hafta gerideyiz. Ee, dolayısıyla onlarda biz dün bu Suud'u okuduk. Ama sizde şimdi nesefi okuyacağız. Ee, bir ara o geri kalan dersi telafi ederiz. Artık ne zaman yaparız bilmiyorum ama bir ara yaparız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ve liyüllezine Evet. Bunu nasıl çevirebiliriz arkadaşlar? Bir çevirebilir misiniz? Allahu ve liyüllezine İsterseniz meallerden yararlanarak mesela birkaç meal örneği verin burada. Nasıl çevirmişler mütercimleriniz? Allah iman edenlerin koruyucusudur. Emine koş diyor. Emine nereden aldın bu bilgiyi kız? Dilay velisidir demiş. Sunar suna velisidir demiş. Dilay dostudur. <gülüyor> evet diyorum yani bu bu ibare bu, pek yabancı gelmiyor ama demek ki Yeden tanışıyormuşuz o ibareyle Peki. Evet arkadaşlar bazı arkadaşlarımızın yazdığı gibi Gerçekten e, meallere bakarsanız e, Tabi ki e, e, Koruyucusudur hamisidir diye çevirenler de vardır Ama çoğunlukla e, bu ifadeyi mütercimlerimiz Allah iman edenlerin velisidir veya dostudur diye çeviriyorlar yanlış mı? hayır yanlış demiyoruz ama e, daha münasip bir e, e, tercüme yapabiliriz o da şu olması lazım diye düşünüyorum Allah iman edenlerin hamisidir koruyucusudur himayecisidir diye çevirirsek sanki daha iyi olur diye düşünüyorum Kuran-ı Kerim'de bu belli evliya kelimeleri elbette bazen dost anlamında da kullanılmıştır. Orada şüphemiz yoktur. Ama inanın çoğu yerde dost anlamı değil, himaye anlamı, koruyucu anlamı var. Fakat bizim dilimize nedense bu kelime hep dost diye çevrilmiş. Ve Kur'an tercümelerinde de hep dost diye yazılıyor. Halbuki inanın bizim toplumumuz aslında bu kelimeyi çok doğru kullanıyor. Mesela siz çocuğunuzu okula verdiğinizde siz çocuğunuzun nesi oluyorsunuz arkadaşlar? Nesi oluyorsunuz? Velisi oluyorsunuz. Değil mi? İşte o veli neyse buradaki veli de olur arkadaşlar. Yani siz bir çocuğun velisi olduğunuzda nasıl o çocuğun her türlü sorumluluğu size aitse, onu Himaye ediyorsanız, takip ediyorsanız, bir yanlışı varsa düzeltiyorsanız, sorumluluğu ise himaye ediyorsanız, aynı şey, işte Allah da bu şekilde müminlerin velisidir, hamisidir, koruyucusudur, takip ediyor, yanlışlık yaptığımı onları uyarıyor, düzeltiyor, doğruyla sevk ediyor. Aynen bu şekilde, yani aslında dilimize çok doğru geçmiş. Bakın biz okullarımızdaki veli, hani kelimesini çok doğru kullanmışız. Kur'an'da da aynı şey söz konusu. Ama nedense tercümelerimizde bunu dost diye çevirmişiz. E, bence isabetli bir çeviri değil. Peki Allah iman edenlerin koruyucusudur, hamisidir. Tamam da ne yapıyor mesela? Bakın işte geliyor. Yuhricu'un yani müminleri, iman edenleri hani biraz sonra açıklayacağız buradan kasıt nedir ama yani en azından ayete bakarak söyleyelim eğer iman edenler etmek isteyenler diyelim ki karanlıktaysalar içerisinde içerisindeyse bakın ne yapıyor onları oradan kor, çıkarıyor, koruyor yani aslında belli kelimesinin hangi anlama geldiğini ayetin geri kalan kısmı zaten bize açıklıyor bize açıklıyor dolayısıyla o işte yoksul yolumun münazulumati yani müminleri veya iman etmek isteyen, mümin olmak isteyenleri içinde bulundukları karanlıktan çıkarıyor, koruyor onları nura doğru sevk ediyor. Nur atmosferine, nur ortamına, iman ortamına götürüyor. Kur'an-ı kerim'de her zaman hatırlatmaya çalışıyoruz bir ikili sistem var. Allah hayırlı bir işten bahsettiğinde iyi bir şeyden bahsettiğinde ardından kötü e, olan şeyi de anlatır ki bahseder ki iyiliğin kıymeti iyi anlaşılsın. Çünkü biliyorsunuz e, her şey zıddıyla kaimdir diye bir kuralımız vardır. Bir, biz eğer bir şeyin zıddını bilmesek onun, onu tam olarak anlayamayız. Mesela eğer beyazı anlamak, tanımak istiyorsak mutlaka beyazın zıttı olan siyahı tanımamız lazım. Bu anlayış Kur'an'da neredeyse her yerde vardır. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Bakın önce Allah'ın müminlerin hamisi olduğundan bahsettik. Koruyucusu olduğundan bahsettik. Onları karanlıklardan kurtardığından bahsettik. O zaman madem Allah var ve bunu yapıyor. Peki onun karşısında başka bir şey de var mı? İşte onu bize yani ikili sistem dualite hemen onu veriyor. Diyor ki iman edenlerin yanında iman etmek isteyenlerin yanında tabii ki kafirler de vardı. Peki onların durumu nedir? Kafirlere gelecek olursak o, um, onların hamileri, onların koruyucuları, onların sahipleri ettağutu tağutlardır. Peki bunlar ne yapıyorlar? Aynen Allah ne yapıyorsa kendi himayetlikleri ettiklerine, müminlere bunlar da kendi himayetliklerle aynı şey yapıyorlar. Yukrıcunun <gülüyor> onları çıkarıyorlar. nuri <gülüyor> aydınlıktan ila zulümeti karanlığa. Bakın şeytanlar da, bunu Allah'ın yaptığını tersini yapıyor. Ulaike ashabun nar. İşte e, tağutların bu şekilde eee zulümata e, sevk ettiği, sürüklediği kişiler var ya bunlar e, ne ne olsun arkadaşlar? Ashabunlar ne diyelim? Ulaike <gülüyor> ashabun ne diyelim? Dost ne diyelim? Cehennemlik cehennemliklerdir diyor Emine Koç evet cehennemliklerdir demiş aynı şekilde cehennem ehli de demiş Şaban ee, evet e, mahallelerimize bakarsanız ne diyorlardır muhtemelen cehennem ehli cehennem ehli e, yani cehennem ateş ashabı diyenler de vardır ama inanın bazı mahallelerde <gülüyor> <me> <gülüyor> ashab kelimesi bah, Hatice yazdı ateş ashabı diyenler var gerçekten yani, hoş bir çeviri değil ya. Bu arkadaş acaba bu çeviriyi kime yapıyor ya? Yani bu, bu ifadeyi ateş ashabı diye çeviren arkadaş, çeviren mütercim. Bu tercümeyi kime yapıyor? Hangi maksatla yapıyor? İnsanlar anlamasınlar diye mi yapıyor acaba? İlginç, vallahi ilginç. Neyse, evet, ne diyelim? Olaiki ashabınları, bunlar cehennemlik olan, cehennem ehli olan insanlardır. Ve hum fiha onlar orada halidüne ebedi olarak kalacaklardır, uzun süre kalacaklardır. Bakalım ana hatlarıyla çevirdiğimiz ayeti müfessirimiz nesefi nasıl çevirmiş, ne diyor bu konuda? Allahu veleyyülledine emanı biraz evvel ondan e, ebeden yazmıyor, hocam e, diyor Şaban. Yani her tarafta yazması, yazması şart değil. Bazı yerlerde yazıyor değil mi? Yani halidine fiha ebeda diyor değil mi? E, yani o bize bunları da öyle anlamamıza imkan veriyor. E, ona bakarak söyleyebiliriz. Evet peki e, amenuden kasıt neymiş? Evet İbrahim, Nesefi'nin tefsiri tam tamına bir dirayet tefsiridir. E hatırlattığın iyi oldu. Dirayet tefsiridir arkadaşlar. Nesefi'nin tefsiri, Kadi Beyzavi, bundan önce o vardı. O da aynı şekilde bir dirayet tefsiridir. Bundan sonra Ebbusu gelecek, o da dirayet tefsiridir arkadaşlar. Zemahşeri vardı bunların hepsinden önce. Zemahşeri dirayet tefsiri, arkasından... E, razi işlemiş miydik razıyı? Razi varsa razi de dirayet tefsiriydi. Hadı Beyzavi dirayet tefsiri. Nesefi dirayet tefsiri. Ebu Suud Efendi dirayet tefsiri. Bunlar dirayet tefsirinin en güzel örnekleridir üstelik. En güzel örnekler bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunlar dirayet tefsir. Peki şimdi bakalım bu Amenu'dan kasıt neymiş? İman edenler dedik biz. Tabi haliyle şöyle bir soru akla gelebilir. Yani iman edenler zulümatta mıdırlar ki Allah onları oradan kurtarsın? Ne dedik? Bakın Allahu ve liyü lezzine Allah iman edenlerin hamisidir. Yuhicu onları çıkarıyor. Ne zulümati karanlıkta karanlıkta mıdırlar bunlar? Böyle bir soru değil mi? Akla gelebilir. İşte Nesefi o mevhum soruya cevap olsun diye diyor ki buradaki odan kasıt İman edenler değil. aradu en yu'minû. Yani iman etmeyi düşünenler. Bunlar küfür içerisindedirler. Zulumat içerisindedirler. Karanlıklar içerisindedirler. Ama iman etmek istiyorlar. İşte Allah'a sığınmak istiyorlar. Allah'ın himayesine girmek istiyorlar. O zulümattan, o şirk batarlığından kurtulmak istiyorlar. İşte Allah bu istek içerisinde olanları kurtarıyor, koruyor arkadaşlar. Bulundukları ortamdan, karanlık ortamından çıkarıp imanın hidayetin aydınlığına eriştiriyor diyor. O yüzden eradu en yu'minu yani iman etmek istiyorlar bunlar. Peki biraz evet gene biz dedik ki veli kelimesi bizim dikkatimizi çekmişti. Bakın Allah rahmet etsin e, ne kadar güzel açıklamış e, nesefi bizim bizim. Kur'an-ı Kerim'i tercüme eden hocalarımızdan Allah razı olsun ama ya tefsire bile bakmıyorlar ya. ya bari bir tefsire bakın. Mesela nesefi önünüze alın çevirirken bak ne diyor nesefi? Na, ey nasirohum yani belli kelimesini açıklıyor arkadaşlar. Nasirohum onların yardımcısıdır diyor. Na. Ve mutevelli umurim mütevelli ya yani aynı aynı mütevelli umurim. İşlerini yönlendiren, işlerini üstlenen yani yani sorumluluklarını üstlenemdir diyor yani ne sefi var ya veli kelimesinde tam gerçek anlam neyse onu vermiş adam hakikaten vermiş ama bizim mütercimlerimiz dediğimiz gibi bakmadıkları için e, veli kelimesi var mı var dost manası var mı var hadi bakalım yaz dost olsun gitsin diyorlar hemen dostu yazıyorlar halbuki gerçekten kuran tercümesine çok büyük emek vermek lazım arkadaşlar Tabi sizin dersleriniz arasında yok ama fakültede bizim Kur'an tercümesi teknikleri diye bir dersimiz var. O derste biz baya bu konuları işliyoruz. Arkadaşlarınıza bunun ciddiyetini, önemini anlatmaya çalışıyoruz. Ee, yani ileride işinizden de belki Kur'an tercüme etmek isteyen olabilir. Yani Hatta hanım arkadaşların, bizim İlhitam'daki öğrencilerimizin büyük bir kısmı e, hanım arkadaş, bayan arkadaşlardan... Ee, mesela üzülerek söyleyeyim bugün Türkiye'de e, en az bakın en az 200 tane Kur'an tercümesi yapılmış ne zamanları biliyor musunuz Cumhuriyet'ten bu yana yani 1923 diyelim böyle bir sınır koyalım 1923'ten bu yana 2014 aşağı yukarı 90 yıllık bir süre içerisinde en az 200 tane Kur'an tercümesi yapılmış belki daha fazladır daha az değildir ve bu 200 Kur'an tercümesinin tamamı kimlere aittir biliyor musunuz? Erkeklere aittir. Hepsini erkeklere yapmışlardır. Hanım bir arkadaşımızın yapmış olduğu herhangi bir Kur'an tercümesini ben bilmiyorum. İşinizden bilen varsa bana anlatsın yazsın ben de öğrenmiş olayım. Bir tek diyeceksiniz ki hocam bir işte falan yerde Emine Balcı diye bir hanımın ismini gördük Kur'an tercümesinin üstünde. Evet doğru Emine Balcı e, diye bir e, hanım böyle bir işi yapmış ama Emine Balcı'nın yaptığı e, Kur'an'ı tercüme etmek değil. Mevcut bir Kur'an tercümesini ele almış. Onun sadece e, satır bizim kelime altı dediğimiz, satır arası dediğimiz bir tercüme sistemini yapmış. Yani kelimenin altına Türkçe karşılığını yapmış. Yoksa Emine Balcı'nın yapmış olduğu herhangi bir Kur'an tercümesi söz konusu değildir. Asiye'de inşallah hocam biz olacağız. inşallah yani hakikaten yani olması lazım. Bakın şu an bizim ilahiyat fakültelerimizin tamamında yani Türkiye'deki bütün ilahiyatlarda aşağı yukarı öğrencilerin %70'i bazen de daha fazla kız öğrencidir. Ve bunlar bu aşağı yukarı belki 6-7 yıldan, 8 yıldan beri böyledir. Yani neredeyse 2005'ten beri böyledir diyebilirim. Ee, İbrahim diyor ki hocam sahabe döneminde var mı ki yani? Sen yani bugünü soruyorsun hocam sanki İbrahim vallahi sahabe döneminde vardı. Ee, yani mesela Kur'an, tabi ki Kur'an tercüme edecek halleri yoktu o zaman ama mesela tefsirle eğlenen, ya Hazreti Ayşe'yi unutabilir miyiz ya? Hazreti Ayşe müfessirlerin en başına gelenlerden biridir ya. Yani peygamberimiz döneminde sahada arasında beş müfessir sayın desek arkadaşlar, kesinlikle bu beş kişi arasında Hazreti Ayşe vardır. Düşünebiliyor musunuz? Var yani. Hazreti Hafsa'nın bir sürü tefsirleri vardır. Ümmü Seleme'nin bir sürü tefsirleri vardır. Yani var aslında peygamberimizin eşleri yapmışlar. Daha sonra ama bu maalesef olmamış. E bu arada madem İbrahim söyledim. Yani inşallah yakında aşağı yukarı son şeklini vermek üzereyim. Hanım müfessirler diye bir eserim çıkacak. Hanım müfessirler. İşte bu yani hanımlar niye yapmıyorlar? Niye tefsir yazmıyorlar? Niye tercüme yazmıyorlar? Bu konuları evet İbrahim güzel bir temelinde bulunmuş. Bu konuları işlediğim ve tarih boyunca acaba gerçekten hiç mi bayanlar Kur'an tercüme etmemişler? Tarih boyunca bunun durumu nedir? Bugün nedir? Bunları ele aldığım bir tür tefsir tarihi şeklinde bir kitap şöyle 200 250 sayfa civarında hanım müfessirler inşallah yakında çıkacak. Orada takip edebilirsiniz. Neyse. Yani demek istediğim şey Kur'an'ı tercüme ederken şunu unutmamak lazım. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle üstünü yani vurgu yapa yapa, altını çize çize üstüne basa basa diyorum ki tercüme bir ilimdir. Bir sanattır. Kendine göre teknikleri vardır. Kendine göre kuralları vardır. Buna emek vermek lazım. Bu sanatı bilmek lazım. Ve herhangi bir eseri bile çevirirken bu sanatı bilerek yapmak lazım. Ama eserlerin eseri eserlerin kendisi için yazıldığı bütün kitapların kendisi için yazıldığı asıl kitap Allah'ın kitabı olan Kur'an çevrilirken çok daha fazla hassasiyet göstermek lazım. Çok daha fazla dikkat etmek lazım. Gerçekten arkadaşlar. Peki İran teşekkürler hassasiyetin için. Peki evet. Yuhrucuhum minaz zulümati ne yapıyor? Ne yapıyor? Rabbimiz iman etmek isteyen kişileri, bunlar bunun himayesine girmek istiyorlar. Onlara ne yapıyor? Çıkarıyor zulumattan, yani karanlıklardan çıkarıyor. Peki bu zulumat kelimesi nasıl gelmiş arkadaşlar? Mutlak gelmiş. Yani neyin zulumattı? Bilmiyoruz. O zaman tefsirlerde ne yapılması lazım? Bunun açıklanması lazım. Mesefi de aynı şeyi yapmış, demiş ki min zulümatı küfri ve dalaleti demek ki bu zulumat neyin zulumatıymış yani mesela gece karanlığı değil mesela gece ışıklar sönmüş de karanlıkta kalmışlar böyle bir karanlık böyle bir zulumat değil kastedilen bu değil peki nedir küfrün karanlığı küfrün zulumatı dalaletin zulumatı dalaletin karanlığı dikkatimizi buna çekiyor nesefi Diyor ki buradaki zulümattan kasıt budur diyor. Peki şöyle bir soru atla gelebilir mi arkadaşlar? Ayette baktığımız zaman şimdi bakın hani dedik ya ikili bir sistem var. Bakın Allah'ın karşılığında tağutlar geldi. Doğru mu? Doğru. Ellezine amen'un karşılığında ellezine keferu geldi. O da var tamam. E peki e, zulümatın karşılığında ne var? Ne var zulümatın karşılığında? Nur değil mi? Nur geldi. İyi güzel de neden nur tekil zulümat çoğul? Bakın zulümat kelimesi çoğul gelmiş. Değil mi? Karanlıklar. E peki nur niye tekil gelmiş? Mesela niye envar demedi? Tekil geldi. Şimdi böyle bir soru haline akla gelebilir. Bakalım neymiş? Dalalet, daha çok cehalet değil mi hocam? diyor İbrahim. Yani e, İbrahim cehalet yani dalalet şöyle haktan, hakikatten, doğrudan e, sapmalar bu sapmalar cehaletten olabilir inattan da olabilir e, yani İbrahim dalalet içerisinde olanlar her zaman cehaletten dolayı olmazlar, inattan dolayı e, olmazlar bunlar mesela Yahudiler, Hristiyanlar Fatiha suresinde geçtiği gibi veya başka yerde geçtiği gibi bunlar cahil değiller Bu Cehil işte Fatma yazıyor Cahil değil ama nedir? Bunlar yani inat ediyorlar, kendi inançları üzerine durmada inan inat ediyorlar ve bizim bize göre bunlar tabii ki dalalet oluyor. Evet. Peki dedik ki zulma. çoğu neden nur tekil? Büyük müfessirimiz wa dilay hemen iman eşittir nur eşittir tevith diye formülü koydu oraya ama bakalım neymiş görelim. وَجُمِعَتْ e, cumat Cumi'atin arkadaşlar şey arkası gelmemiş bunu anlayabiliyoruz. Nedir e, cem edilmiş olan nedir çoğul getirilmiş olan tabi ki zulümat kelimesi. Yani doğrusu şu وَجُمِعَتْ اَزْزُلُمَاتُ olması lazım ama fesir, hani siz zaten anlıyorsunuz yazmama gerek yok demiş ve yazmamış. E, zulümat kelimesi çoğul getirilmiş neden lihtilafi <gülüyor> bu kadar. Işte. Bir kelimeyle işi çözüyorum. Çünkü diyorum e, zulümat türlü türlüdür. Çeşit çeşididir. Çeşit çeşit. Birçok çeşidi vardır. İşte kendisi mesela küfür dedi, dalalet dedi. Bir arkadaşımız cehalet dedi. Onu da katalım. ve Daha başka şeyler de katabiliriz. Bu şekilde cehaletin Zulüm atın pek çok türü olduğundan dolayı, yani Gafleti kattı İbrahim mesela, birçok türü olduğundan dolayı e, kelime çolla getirmiş. Şöyle de söyleyelim isterseniz, mesela İslam inancına göre e, siz eğer Mekke dönemindeki insanlara düşünün, bunlar putları yapıp onlara tapıyorlarsa, şirk koşuyorlarsa, bu nedir? Bu bir zulüm attır işte. Bakın bu bir zulüm at. E şimdi ama bunun yanında e, siz mesela diyelim ki gök cisimlerine taparsanız bu da bir zulümattır. Melekleri Tanrı'nın e, hani ortağı yapsanız bu da bir zulümattır. Efendim e, firavunları, nemrutları e, Tanrı diye kabul ederseniz onlara taparsanız bu da bir zulümattır. Vesaire vesaire. Bakın hani farklı farklı zulümatlar vardır. E, bundan dolayı kelime hepsini kapsasın diye çoğul olarak gelmiş. Tekil gelseydi biz diyecektik ki sadece Mekke'lerin içerisinde bulunduğu karanlığı demek kastediyor. Kastediyor Rabbimiz. Mesela bugün diyelim ki bize göre yani bizim inancımıza göre Budistler de, Hindular da, işte Şinto inancına mensup olanlar da, işte Confucianist olanlar da, Taoist olanlar da, daha hani bunlar biraz çoğaltabiliriz değil mi? Brahmanist olanlar da. Bunlar da bize göre eee Ama bu anlayışların kimisi kimisinden farklı olabiliyor, kimisi kimisinden hani daha daha değişik olabiliyor, ama ne olursa olsun sonuçta eğer bizim inandığımız çizginin dışında bize göre bundan hepsi zulüm atılıyor. İşte bu yüzden bu yüzden arkadaşlar zulumatlarımız çoğul gelmiş. Peki ilal imani hidayeti en nur <gülüyor> ile nuri demiştik, nurdan kasıt nedir? Nurdan kastı iman ve hidayettir. Ve ruh ida. Bakın ruh <gülüyor> ida ya da wahad <gülüyor> diyebiliriz. Wahadallahu <gülüyor> en-nura. Allah nur kelimesini tekil olarak getirdiği ya da ruh ida nuru ne paralel olsun diye orada cümleat demiştik ya. Ruhida <gülüyor> nuru diyebiliriz. Nur kelimesi burada tekil olarak getirilmiştir. Tekil olarak getirilmiştir. Niçin? لِتِّحَادِ imani çünkü iman birdir Dira yazmış ya iman birdir arkadaşlar yani siz nasıl inanırsanız inanın eğer Allah'ın var ve bir olduğuna şerikinin ortağının olmadığını inanıyorsanız yani Türkiye'de isterseniz Türkiye'den böyle bir inanca sahip olun fark etmez Arabistan'dan olun fark etmez Avrupa'dan olun fark etmez Çinde olunun fark etmez. Japonya'da nerede olursanız olun. Eğer siz tek bir Allah'a inanıyorsanız, onun eşinin ortağının olmadığını inanıyorsanız, şerikin olmadığını inanıyorsanız, işte hepiniz olma aynı çizgide buluşuyoruz. Yani tek bir şey var. Bunun ikisi yok, üçü yok, Tektir. O yüzden e, e, nur kelimesi e, bunu ifade eden nur kelimesi tekil olarak gelmiş ama zulmat kelimesi çoğul olarak lihtilafiha neydi diyor emine Emine, lihtilafiha yani farklı farklı olmalarından dolayı farklı farklı çeşit çeşit muhtelif muhtelif emine bu kelimeyi duymuşsun değil mi muhtelif muhtelif olmalarından dolayı arkadaşlar peki devam edelim vellezine <Sessizlik> kefaru biraz evvel söylemiştik bunu bu diyor ki müfessirimiz müptedeun bu müptedadır diyor yani şimdi gramatik bilgi veriyor bize. Peki e, mübteda ise o zaman her mübtedanın arkadaşlar nesi olması lazım? Bir haberin olması lazım. Haberi nedir? Diyor ki "al-cümletu hiye awliyâ'uhum et yani "awliyâ'uhum et şeklindeki cümle ise, cümle ise haberi bu, haberidir. Demek ki "ulâ'n keferû" mübteda, haber. Biliyorsunuz müpteda haber bazen kelime olarak da gelebilir. Bazen cümle olarak da gelebilir. Burada cümle olarak gelmiş. Hem müpteda cümledir hem haber cümledir. Peki ne yapıyordu e, bu tavutlar Yuhricu <gülüyor> nehum çıkarıyorlardı. Minen <gülüyor> nuri eğer bir aydınlık, bakın ne diyecek buna e, nesefi? An yani, nurdan ila zulümati karanlığa Aha, evet bir, bir bir kelime daha çoğul e, e, kullanılmış. Nedir o? E, e, evet wa cemi'a diyor çoğul olarak tagut kelimesi çoğul olarak kullanılmış. anne ne olarak ama li enne't Yani tagut tagut kelimesi arkadaşlar yani yukrıcunu hum bakın oradaki çoğul değil mi? bak yukrıcunu <gülüyor> ne hum kelimesi kime gidiyor zamiri kime gidiyor hum zamiri kafirlere gidiyor peki yukrıcunu ne diyor çıkarıyorlar değil mi çıkarıyorlar ya yani ne, ne ne olarak geldi çoğul olarak geldi cem olarak geldi neden neden cem olarak geldi Halbuki tavut tavut da hani bir diyelim Lütfen. Çünkü tığın kelimesi, tüm tığın kelimesi, tüm tığın kelimesi, cemi tığın diyor. tüm yani ne kadar tüm tığın kelimesi, tüm tığın kelimesi, tüm tığın kelimesi, tüm tığın kelimesi, tüm tığın kelimesi, gelmiştir diyor müfessirimiz. yani tığın kelimesi, tüm tığın kelimesi, Orada duralım. Yani o zaman ee, bu kafirler Peki kimlerdir bunu havali ke kafirler buna kasıt nedir büyüküm alal va Ne olsun arkadaşlar buna küfürdü ne yapıyorlar ne yapanlardır küfürde sanman mı San ısrar edenler çok güzel ısrar ediyorlar inat ediyorlar direniyorlar değil mi küfürde direnenler, ille de kafir olarak kalacağım diyenler, ille de küfür diyenler bunlar e, arkadaşlar işte bu da kastedilenler bunlardır arkadaşlar. Sam'amu ala küfri. Emruhum bunların işi, bunların durumu ala aksi delike. Zalikadan kasıt iman edenler. Bunların durumunu, iman edenlerin durumunun nesi nedir? Aksi nedir? Tersi nedir? müminler, iman etmek isteyenleri Allah e, zulümattan nura çıkarıyordu. Küfürde inat edenleri de, bakın küfre, zul, zulümat, şey e, bunlar adeta sanki hani bir nur ışığı beliriyor onlara bir hidayet ışığı beliriyor. Mesela Hazreti Peygamber girip onlara şöyle bir ışık yakıyor. Hidayet ışığı, nur ışığı, iman ışığı yakıyor ama hemen tam oraya dönecekken, oraya gireceklerken tağutlar e, yani sonra diyorlar ki hayır diyorlar ille de küfür ille de küfür diyorlar inat ediyorlar satını çeviriyorlar o iş, iman ışığına yani tabiri caizse tağutlar alıyorlar onları oradan e, iman ışığını görmelerine engel oluyor ve tekrar onları küfrün kararlarına sürekliyorlar. İşte bu evet tam mümin, iman etmek isteyenlerin tersi. Avruya da diyor ki müfessirimiz Allahu ve liyül müminine, Allah müminlerin hamisidir, koruyucusudur. şüphe şübeheti. Ne yapıyor? Şüphelerden yani birincisi birinci duruma göre müfessirimiz iman ve küfür ekseninde bize durumu anlattı, olayı anlattı. Şimdi diyor ki Allahu veliyul mu'minina yukhricuhumene şübeheti fid Yani din konusunda işlerinde herhangi bir şüphe e, bulunmaktan çıkarıyor onları. Herhangi bir şüphe içine düşmekten çıkarıyor onları. Eğer böyle bir şey vaki olursa, yani bir iman mümin olan bir insanın eğer böyle kalbine hafif bir yani şüphe doğarsa, e, küfür şüphesi doğarsa, zulümat şüphesi doğarsa, karanlık yani dalalet şüphesi doğarsa Allah hemen onu oradan alıyor ve nurun aydınlığına çıkarıyor peki nasıl yapıyor bime yehdihim ve yuvafiquhum lehu min halliha onları bu durumdan kurtarmak için hidayete erdirerek ve onları hidayete elmeye veya imana muvaffak kılarak bu durumdan kurtarıyor ve iman aydınlığına götürüyor şüpheden, şekten onları kurtarmış oluyor arkadaşlar. Hatta e, minha, böylece buradaki fiili diye okuyalım. Hatta minha, böylece bu insanlar da e, Minha'daki hazameli de nereye gitsin? Şüpheye gitsin. Değil mi? Şüpheydi söz konusu olan. Şüpheden çıkmış oluyorlar. E, İle nuril yakini, yakinen iman, yakin nuruna yani yakinen imana e, kavuşmuş oluyorlar. Vallahi buna karşılık e, kü, küfredenlere gel, gelecek olursak, evliya ahmuş şeyatino burada bu sefer tahtının yerine şeytan kelimesini koydu ve çolun getirdi. Onların hamileri, koruyucuları, e, himayecileri şeytanlardır. Yuxrucu bu şeytanlar onları e, çıkarırlar. E, nurul beyinatı, nur beyinat nedir? Yani böyle, hani bir diyem ki küfürde bir insan ona böyle bir mucize belirir, bir mucize görür. E, efendim iman edesi gelir. E, ama o anda hemen şeytanlar devreye giriyorlar. Değil mi? Kaç kere hani biz aklına geldi size ufak bir şey anlatayım. Gerçi tamam da kaybediyoruz ama hani peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam böyle bazen e, Kur'an-ı Kerim'i okur okurken Mekke'deki müşrikten ileri gelenleri mesela Ebu Cehil, ondan sonra Velid bin Nuhire gibi böyle Okbe bin Ebi Muayyid gibi çok böyle Arapçaları çok iyi olan Arapçayı çok iyi bilenler Peygamberimizin okuduğu Kur'an'a hayran kalıyorlardı. Etkileniyorlardı. Çünkü Kur'an'ın gerçekten büyüleyici bir üslubu vardır. Ama bir türlü de bunu söyleyemiyorlardı. Çünkü söyleseler Kendileri ima etse herkes ima et. Aslında yani önlerine bir nur, bir, bir mucize beliriyordu. Hatta bunlar mesela böyle bir gün e, Ukbe evi Ebi Muayyid diyor ki ya ben bu akşam gideyim de Peygamber evinin yanında bir yerde durayım o Kur'an okusun ben dinleyeyim diyor. Gizlice gidiyor. Bir de ne görsün? Meğerse Ebu Cevim de aynı şeyi düşünmüş. O da oraya gitmiş. E, bir arada buluşuyor orada. Arkalarında bir de Belit günün o yerine geliyor. O da aynı şeyi düşünmüş. Ya gideyim kimse yokken gidip peygambeye dinleyeyim. O akşam diyorlar ki ya biz ne yapıyoruz? Bir daha buraya gelmeyelim. Eğer diğer Mekke'liler bizi görürlerse hepsi iman ederler. Olmaz. Bir daha kimse buraya gelmezsin. Söz verip, verip ayrılıyorlar. Ertesi akşam Ebu Cehil diyor ki ya nasıl olsa onlar gelmezler ben gideyim diyor. Belit de diyor ki nasıl olsa onlar gelmez ben gideyim diyor. Ukve diyor ki nasıl sonuna gelmez ben gideyim derken orada tekrar buluşuyorlar. Bu böyle 2-3 kere devam ediyor. Yani bakın işte bir, bir iman nuru beliriyor, bir mucize beliriyor ama şeytanlar hemen müdahale ediyorlar ve onların iman etmelerini engelliyorlar. Onu yani e, böyle bir e, beyine, bir mucize, bir hakikat nuru beliriyor onlara ama şeytanlar onları oradan çıkarıyorlar. Elledi öyle nur <gülüyor> ki yaharulahum onlar için zahir oluyor yani ortaya çıkıyor. Onlar için bir nur ortaya çıkıyor bir nur zahir oluyor. Tam ona gireceklerken şeytanlar müdahale ediyor ve onları oradan çıkarıyor. Nereye götürüyor? Ilazulmati şekki ve şüpheti. Tekrar eski şek ve şüphenin içerisinde onları küfrün içerisinde onları sürüklüyor, götürüyor. ki, ashabun nârihum fiyah khalibin bir yani adet ondan bahsettik. tara, ilellezî Hacca İbrahim'e. Gelelim şimdi ikinci ayetimize arkadaşlar. Elemtara bilir misin? Haberin var mı? Duydun mu? Neyi? İlellezî Hacca İbrahim'e. İbrahim'le e. İbrahim tartışan, İbrahim'le münazara yapan, münakaşa yapan kişiyi duydun mu? Haberini biliyor musun haberin var mı bilgin var mı peki bu kişi hangi konuda İbrahimle münazara yapıyor tartışıyor münakaşa şey yapıyordu fi rabbihi rabbi konusunda yani e, Rabbin ne yapar ne de gücün nedir işte ben de rabbin falan yani rablık rablik konusunda diyelim isterseniz bu konuda İbrahimle tartışanı bilir misin ne ol en ataullahul mülk ki Allah ona mülk vermişti değil mi Allah ona mülk vermişti. Nasıl olmuştu bir olay Anlatıyor bize ay ayet az biraz. Diyor ki, İlkâle İbrahim Rabbi yellezi yuhyumit Demek ki Firavun İbrahim'e ne yapar Rabbin, ne eder Rabbin e, özelliği nedir diye soruyor. İbrahim de diyor ki, Rabbim öyledir ki yuhyi diriltir ve yumitü ve öldürür. Kâle Firavun diyor ki, enâ yuhyi ve umitü ben de aynı şeyi yaparım. Ben de öldürürüm ve diriltirim. Eh İbrahim öyle mi diyor? Bu sefer diyor ki e, İbrahim, Kale İbrahim. İbrahim diyor ki madem öyle o zaman şunu duy. Fe innallâhe ye'ti bi şemsi minel maşriki. Benim Rabbim olan Allah ne yapıyor? Ye'ti getiriyor. bir şemsi güneşi minel maşriki. Benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor. Madem sen ben de senin Rabb'inin yaptığını yaparım diyorsun. O zaman feti Hadi sen de onu batıdan getir. Batıdan doğru, batıdan çıkar. diyor. Tabuhi telledi kafir, kafir olan bu kişiyi yani Firavun apışıp kalıyor, şaşırıp kalıyor. Vallahi layık olmaz zalimlerin. Esasen Allah bu şekilde zulmeden, zalimlik yapanları hidayete erdirir. Ayetimiz bu. Bakalım nesefi ne diyor bu konuda. Sümme sonra Haccebe Nebiyyahu aleyhissalatu vesselam allah Teala peygamberini yani burada Nebiyyahu'dan kasıt kim olsun? Kim Nebiyyahu? İbrahim mi? Betül İbrahim mi? Nebiyyahu'dan kasıt kim arkadaşlar? Hz. Muhammed diyor Emine. Evet doğru. Hz. Pe peygamberimiz. Çok güzel. Yani Peygamberimizi ne yapıyor arkadaşlar? Tacip edecek. Şaşıracak bir. Yani onu şaşırtacak bir şey. Hayretini çekecek. Şaşırtacak değil mi? Hayretini çekecek. Dikkatini çekecek. Bir şey söylüyor. Ve Ve onu ne yapıyor? Ne diyelim sellahuya? Sellahu selli tesliye. Ne olsun? Peygamberimiz ne yapıyor Allahu Teala? Teselli etmek demiş arkadaş. Evet çok güzel. Yani peygamberimize ilginç bir olay anlatıyor ve bu ilginç olayla ona teselli vermek istiyor. Çünkü e, peygamberimiz de bir mücadelenin içerisinde müşriklerle, kafirlerle, bir mücadele içerisindeydi ve bu mücadelede de her zaman Peygamberimizin istediği şeyler olmuyordu değil mi ne kadar çok sıkıntı çekiyordu Sevdiklerini kaybediyordu acıya maruz kalıyordu haksızlığa yani okumuştunuz değil mi Mekke döneminde Peygamberin hayatını ne kadar çok sıkıntı çekiyordu e, hâlâ bu sıkıntılar bazen onu yani e, etkiliyordu etkiliyordu e, işte Allahü Teala burada felsefemizin bize dediğine göre diyor ki, Allahu Teala orada, burada ona teselli veriyor. nere teselli veriyor? Bi mücadeleti İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamın yapmış olduğu mücadele, yapmış olduğu münafaza, yapmış olduğu münazara, bunu peygambere hatırlatarak, bunu ona anlatarak bir nevi Bak nasıl İbrahim başarmışsa sen de başaracaksın. Sakın ümitsiz olma, sakın üzülme, sakın sıkılma diyerek ona teselli vermiş oluyor. Peki İbrahim bu mücadeleyi kimle yapmıştı? Nemrude, Nemrut'la. Biz biraz evi bir Firavun mu dedik? Biraz evi bir Firavun mu dedik biz acaba? <gülüyor> evet galiba. Ama aslında hatırlatmadınız ya. Yanlış yapmışız Firavun Musa ile ilgili değil mi? Bu da Nemrut'un söz konusu. Evet, Nemrut'la yapmış olduğu mücadele. Onu anlatıyor. Peki. Ellezi öyle önemli. Tamam Betül teşekkür ederim. Ellezi öyle Nemrut ki kâne yedde'i er-rububiyyete Ben de Rabbim diyordu. Rububiyet iddiasında tanrılık iddiasında bulunuyordu. Neyle? Bi kavliyi şu söz. Yani allah Teala şu sözle. Buradaki bir kavliyi Allah'a göndereceğiz. Değil mi? Yoksa Nemrut'un sözü değil. Şu sözle. Yani İbrahim Aleyhisselam Rab'lık iddiasında, Tanrılık iddiasında bulunan Nemrut'la e, münakaşa ediyordu. Allah bu münakaşeyi şu sözle Peygamberimize anlatıyor ve ona teselli veriyor. Hangi sözle? Elem tara ilerlezi hace fi Rabbihi. Sen Rabbi konusunda İbrahim'le mücadele eden, münakaşa eden kişiyi bilir misin? Fi <fî> mu'aradatihi rububiyete <rabbihi> evet, mu yani fî Rabbi. Evet, fi mu'aradatihi. Yani fi rabbi, fi rabbi ne demek? Yani dedik ya fi rabbi, rabbi konusunda. Ne demek yani? Fi mu'aradatihi rububiyete Rabbi. Yani <gülüyor> mu'araza ne olsun arkadaşlar? Yani mu'araza nedir? yani karşılıklı tartışmak diyor. Münazara gibi tartışma evet. Hangi konuda? Rububiyyet Rabbihî. Yani e, İbrahim'in Rabbinin rububiyeti konusunda. Yani Firavun şey hep Firavun diyorum. Nemrut, İbrahim'in İbrahim diyor ben Rabbim var diyor. Peki sen Rabbin kim diyor? Nedir vasfı? Nedir özelliği? Bu konuda işte e, ''Rububiyyete Rabbihi'' kelimesindeki ifade bu. Yani ''Rabbi ne yapar, ne eder, Rabliliği nasıldır, nasıl Rablilik yapar?'' Bunları İbrahim'e söylüyor. İbrahim'le bu konuda da tartışıyor. Fesimiz diyor ki ''Velhâ'u fî Rabbihi'' Hani dedi ki, bak ''fî Rabbihi'' ''Hez amiri'' var ''Rabbihi'' ''Hez kime gitsin? Kime gidiyor ''Hez amiri'' arkadaşlar? Tabii ki metne bakarak hemen. A emine Rabbine değil. Hayır, hayfi Rabbihi. İbrahim evet. Fatma İbrahim dedi Nemrut ne, şey Dilay Nemrut dedi. Hangisi doğru acaba? Bakalım hangisi doğruymuş. Aslında doğru yani ilk etapta doğru olan İbrahim. Çünkü İbrahim'in Rabbi konusunda. Walha u fi Rabbihi Rabbi kelimesindeki ha Yacı öyle İbrahim İbrahim'e, İbrahim'i ifade ediyor. İbrahim'e yönelikti. Yani İbrahim'le İbrahim'in Rabbi konusunda münakaşa ediyordu. Ama müstesne diyor ki o ya da şu da olabilir. Elladil hacce. Hacce. Bu İbrahim'e gitmeyebilir. E, Nemrut'a da gidebilir. Çünkü yani sonuçta zamir iki yere gidebilir. Peki Nasıl olur Nemrut'a gidebilir? O zaman izaha nasıl olur diyor ki فَهُوَا Rabbuhuma Çünkü Allah diyor ikisinin de Rabbidir diyor. Yani sanki her ne kadar Nemrut kabul etmese de Allah Nemrut'un Rabbi değil mi? Onun da Rabbi. ikisinin de Rabbi. O yüzden buradaki her zamirini esas itibariyle İbrahim'e götürmemiz lazım. İbrahim'e gidiyor dememiz lazım. Ama Nemrut'a da göndersek biraz evvel Dila arkadaşımızın yaptığı gibi bir yorumu vardır. Söyle yorumu yapla izahı yapılabilir diyor. Evet. Peki en ata'ullahu'l-mülke. Ne yapmıştı Allah o bu, bu atahudaki o zamir kimin arkadaşlar? Ata'u'daki zamir kimin gitsin? Kesinlikle ve kesinlikle Amr'da gidiyor. Emine çok güzel söyledim. Nereye gidiyor? Nereye vermişti? Ne vermişti? El-mülke. Mülk ne olsun arkadaşlar? Yani ev, bark falan mı vermişti? Ne vermişti? tarla falan vermişti. Arsa, ha çok güzel. Emine'nin e, hüküm, Dilay'ın ki çok güzel. Emine'nin git, Nebiye'nin ki çok güzel. Hükümdarlık, hükümranlık, saltanat, evet bunları vermişti. Buradaki mülkten kasıt o arkadaşlar. Ee, yani en etahu li enne ata'u Allahu. Aslında li değil ya o li an da. Ben yanlış mı okuyorum acaba gözüm küçük olduğu için iyi görünmüyor. O cezim ne şeddem oradaki cezim ise yanlış ve şeddeyse yanlış hak edersiniz. ise yanlış cezim olması lazım. Ve en etahu Allah ona Allah Allah ona vermişti. Yani en ne en Enne ita almuk ikincisi enne, tamam, bilin li en etahu Allahu çünkü ona Allah mülk vermişti. Yani peki ne demek oluyor bu li ee, enne? Aslı li enne olmaması lazım, li enne etahu olmaz, li en etahu. Faifilim başına enne e, gelmez. Ee, enne ita almuk ki. Saltanatın verilmiş olması. Saltanatın hükümranlarının verilmiş olması aptarahu. Hu zamiri kime gidiyordu? Nemrut'a ne yapmıştı Nemrut'u? Saltanat verilince, hükümler olunca, kral olunca bu onu ne yapmıştı arkadaşlar? Aptarahu. Aptar yapmış. Ne olsun aptar? Aptarahu. şımartmıştı çok güzel kibirlenmişti evet çok güzel yani şımarmıştı Nemrud kibirleniyordu bundan dolayı benden daha büyük yok en büyük benim havasına e, sokuyordu ve zaten damı da onu açıklıyor bize ve avretuhu'l kibra ve avretuhu'l kibra kibri varis ediniyordu yani kim aynı şey hani kibire kapılıyordu kibirleniyordu arkadaşlar e, Allah ona saltanat vermişti bu saltanatına güvenerek artık Allah'ı unutuyor. Yani Allah'ın kendisine bu saltanatı verdiğini unutuyor. Bu zenginliği, bu gücü, bu kuvveti verdiğini unutuyor. E, ve sanki bunları ben kendim edindim. Benim kendi gücümle edindim. Kendi bilgimle edindim. Tıpkı Karun'un dediği gibi değil mi? O da öyle demiyor muydu? Allah bunları yani diyor artık Karun ey Karun. Yani Allah bunları sana verdi. O da diyor ki hayır bunları ben kendim çalıştım kazandım diyor. Değil mi? E, nasıl da ayet kelime kısa suresinde geçiyordu. Hatırlayanınız var mı? İnne qârun e kâne Musa. Sayfayı çevirin. E, Bismillah hatırlayamadım. Neyse hatırlarsak yazarız, söyleriz oraya. O da aynı şeyi o da söylüyordu değil mi? Karun. Ha inneme utîtu ala ilmin indi diyor. Değil mi? Ha aklıma geldi. İnne me utîtu ala ilmin. kendi bilginle kazandı. Vay zâli. Kendi bilgisinde kazanmış. İşte bu da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, e yani Allah ona mülk ver, vermiş, unutuyor. Artık o mülkü sanki kendi kazanmış, kendisinden daha üstün bir varlık yok. Böyle bir şımarıklık içerisine giriyor, kibir içerisine giriyor. Ve böylece de bu şımarıklığına, kibirine güvenerek de fehacca, bundan dolayı da katıyor, mücadele ediyor, münakaşa yapıyor. Peki. وَهُوَ <gülüyor> دَلِيلُونَ Ala, el-Mu'tezileti. Arkadaşlar e, e, inşallah sunup, e, video çekimini yaparken söyleyeceğim. Belki metinde de vardır bilmiyorum ama e, Nesefi tefsiri daha önce bilmiyorum söylemiş midim size şeyden bahsederken Zemahşay'ı tefsirinin bir kopyasıdır aslında. Beyzabi de öyleydi. Nesefi de aşağı yukarı öyledir diyebiliriz. Ama Nesefi Zemahşerinin keşafındaki mutezili fikirleri e, Kadı Beyzavi Eş'ari mezhebini esas alarak açıklamıştı. Nesefi de Maturidi mezhebini esas alarak açıklıyor. Çünkü Maturididir. Nesefi. Bakın hemen diyor ki bu ayette hemen Zemahşeriye ve Zemahşerinin mensub olduğu muteziliye eleştiri yapıyor. Bu da diyor mutezilen aleyhine bir delil var diyor burada. Delilin alel mutezileti Muhtezlin aleyhine hangi konuda peki delil var? Fi aslahi. Aslah problemi. Aslah değil bir problem var kelamda arkadaşlar. Hatta bunun felsefi boyutu da var. Bu konuda diyor ki bu konuda aslah konusunda diyor muhtezlinin aleyhine bir delildir. Neydi? Muhtezlin aslah problemi arkadaşlar. Hatırlayanınız var mı? Hatırlayanınız var mı? Muhtezlinin ee, ne diyordu Muhtezler? Betül ne diyordu? Evet dedin ama ne? Yaz. Neydi Betül? İyi olanı yaratmak zorunda. Dilay diyor. Evet. İnsan için en uygununu yaratması gerekiyor. Evet doğru. Çok güzel. Betül harika yazdınız. Allah hayrı yaratmak zorunda. Evet. Ee, doğru söylüyorsunuz. İşte bütün buralarda arkadaşlar bu ayette bu ayet bütün Muhtezler'in bu konudaki görüşüne muhaliftir. Yani onlara onların aleyhine bir delildir diyor. Ee, hemen burada bu cümleyi buraya koyverdi Nesefî. Av ya da yadı diyor Hacca vakte en ataallahu'l mulke. Yani şimdi niye delil oldu? Bakın Allah firav, e, Firavun'a gene diye, diyesin geliyor. Allah ne saltanat verdi. Saltanat verdi. Nemrut o saltanatla şımardı ve kalktı Allah'a kafa tuttu. Eğer muhtezilen dediği gibi olsa Böyle olmazdı. Böyle olmazdı diyor. Böyle olmazdı diyor. Ee, ama böyle olmuşsa eğer bu muhtezilenin aleyhine bir denildi. Diyor. Bu birinci e, buna göre Allah ona mülk verdi. O da bundan beri şımardı. اَتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ فَاَبْطَرَهُ Mülk verdi. Mülk de onu şımardı. Ya da diyor ki ve, ve diyor işte bu bundan sonra yani şımardı, kibirlendi, böbürlendi. Bundan sonra kalktı e, İbrahim'le münakaşa yaptı. Bu birinci görüş. Ya da ya da şöyle diyebiliriz. Hacca İbrahim'le mücadele yaptı, münakaşa yaptı, tartışma yaptı. وَقْتَ اَنْ اَتَهُ اللّٰهُ Allah'ın ona mülkiyet, saltanat verdiği anda yani mülkiyeti veriyor. Kral oluyor, kral olduğu anda kalkıp hemen Musa'yla bu konuyu tartışır. Ya diyeceğiz ki bilinciye göre Allah ona saltanatı veriyor, saltanatını yerleştiriyor, keyfine bakıyor, her şeye, her yani gücünü, kuvvetini her şeye geçiriyor. Ondan sonra İbrahim'le de bu konuyu tartışıyor. Bunu diyebiliriz. Ya da kendisine bu güç verildiği anda yani Allah'ın kendisine bu saltanatı verdiği anda, verdiği vakitte kalkıyor. İbrahimle mücadele, münakaşa yapıyor. İlkale ve diyor ki, e, tabii bu diyor ki öznesi İbrahim olacak. E, Müfessimiz diyor ki nasıl bun? E, e, Yuhadca, yani e, bu kime? O e, bedelin en atahu, yani bu bu e, İlqale arkadaşlar, yani ya e, şeyet Mansup olacak betül. Aradaki fark betül. E, dedim ya yani birinde siz size saltanat verilir verilmez siz bu işi yapıyorsunuz. Birinde Allah size saltanat vermiş. E, ondan sonra e, yani biz belirttiğim gibi aradan zaman geçmiş. Işte siz her şeyinizi yapmışsınız. Ondan sonra yani müfessir ona benzer bir şey söylüyor. Aralarında fark mı var mı? İşte birinde bu e, gücü edinir edinmez hemen yapıyorsunuz, ötekinde bu gücü ed, bu gücünüz var, işte gücünüzle hükm falan filan. Yani öyle bir zaman açısından fark olabilir. Çok önemli bir şey değil tabii o, e, onda belirtelim. Peki e, ya arkadaşlar bu iddiale yani hac fiiline bağlıdır oraya. E, mansupt oraya götüreceğiz. Aw ya da bedelinin en atahu ya da atahu kelimesine bedeldir. Eee id, idha, ju'ale min al O zaman idha da yani eee hayır, pardon, idha ju'ile. Ha öyle diyelim. Idha ju'ile min al Eğer id eğer id zıkit manasında alınacaksa yani vaktran diye id İz kelimesine vaktaki vakit manası vereceksek, o zaman en-a-tahu'dan bedel oluyor. En-a-tahu'dan bedel oluyor. Yani, e, kendisine verildiği anda, verildiği vakit diyeceğiz. i̇z iz, izi oraya bağlayacağız. Öteki türlü ise hacca'ya, e, yani ilk, ke, ilk kelimesi hacca'ya bağlı olacak. Nasıl bunu nü hacca hacca kelimesine masup, e, e, nasip edilecek. Ya da eğer vakit manası ise o zaman en'atahu'ya bedel yani bedel olacak. En'atahu'llahu yani Allah'ın kendisine bu mülkiyeti, bu saltanatı verdiği vakit bu işi yaptı. İz bu anlama geliyor. Peki işte o vakit kale İbrahim aslında bu bu ibareleri arkadaşlar izden sonra getirmesi lazım Kale'den sonra değil. İz diyecekti. İz nasbun yuhac. اَوْ بَدَلُ مِنْ اَنْ اَتَاهُ إذ... اِذَا جُعِلِ بِمْعَنَ sonra قَالَ اِبْرَٰهِمُ diyeceğiz. İbrahim dedi. Rabbi, Rabbi, Hamzatun, Hamza böyle okumuş. Rabbi diye okumuş. Ee, demek ki Rabbi kelimesi farklı okuyuşları vardır. Ee, mesela Rabbiye diye okumuş olabilir veya e, buna benzer artık bunları açıklamamış ama bize sadece Hamza'nın Kuyuşunu burada vermiş. Rabbi elle öle öyle ki Yuhay ve diriltir ve öldürür. Kenne o kalle. Şimdi sanki diyor Nemrut dedi ki, "Men Rabbi'kə. Sen Rabbi ne yapar? Sen Rabbi'nin özelliğine, vasfı ne?" diye Nemrut, Musa, İbrahim peygamber e soruyor. o zaman İbrahim de diyor ki, Rabbi. الذي يحيي ويميت رب ابنهم diriltir ve öldürür. Kâl enamrud o zaman da diyor ki e, ben de aynı şeyi yaparım. Yuridu yani ne demek nasıl kıra e, e, niye niyet kıraun diye bir anlamadım. Niye Nemrud ben de öldürür ve diriltir ve öldürür ne kastediyor burada? Yuridu yani ahfa an el yani birinin mesela öldürülmesi gerekir ben onu aff ederim öldürmesine mani olurum böylece onu diriltmiş olurum. Av ve aktulu ya da yani da ya da öldürürüm bir kişiyi. İşte ben de dirilttim ve öldürdüm. Yani sen Rabbin bunu yaparsa ben de böyle yaparım. Diyor. فَنَقْطَعَ الْلَّعِينُ فَنَقْطَعَ الْلَّعِينُ بِهَذَا إِنْدَلْ مُخَاصَمَتِ مُخَاصَمَةٌ نَيْبِي مُخَاصَمَة ما arkadaşlar yani tartışma dedim değil mi? Karşılıklı tartışma münakaşa. Tartışma münakaşa. İnkatallainu ne derim arkadaşlar bu da fankatallainu da Ne yapmış oluyor böylece bu la'in? Ne yapmış oluyor arkadaşlar fankatallainu bihaza? Yani ne diyelim oraya? Eminen kesme, e, lanetlenmiş tamam da inqata anqatal la'inu yani bununla sanki sanki e, evet ne diyelim inqatal la'inu ya aslında kesildi de kesildi ama böyle güzel bir şey bulalım diye söylüyorum ne diyelim yani sanki hani düşünelim şimdi düşünelim beraber bir tartışma var bir tarafta Nemrut bir tarafta İbrahim Nemrut diyor ki İbrahim'e Rabbinin özelliğine. O da diyor ki ben Rabbim öldürür diriltirim. Nemrut diyor ki ben de öldürüm diriltirim. Ve böylece bu tartışmanın lanetlinin sözü kesildi. Demiş e, e, Betül. Yani e, فَنْ قَطَعَ Yani işte yani böyle bir şey son bulmak diyebiliriz mesela. Böylece hani sanki tabiri caizse birinci perde kesildi. Yani tartışmanın birinci sahnesi, birinci perdesi bitti. Lain, lain, yani belonulan Nemrut'un bu tavrıyla birinci perde son buldu. Gibi bir şey düşünebiliriz. Peki e, ama tabi oyun bitmedi. Henüz oyun bitmedi. da İbrahim Aleyhisselam bunun üzerine Nemrut'un bu sözü üzerine İbrahim e, tartsmayı sürdürdü. Tartsmayı ilave etti. Ee, ma öyle şeyle ki öyle bir sözle tartışmayı sürdürdü ki la yeteen la yeteette fihi et telbisu telbis neydi? karışıklık değil mi? zihin karışıklığı yani burada herhangi bir karışıklık söz konusu olmaz yani herhangi bir karışıklığın söz konusu olamayacağı bir şeyle tartışmayı sürdürdü hangi konuda? ala <gülüyor> da'fati yani bunun yani öyle bir delil getirdi ki öyle söyleyelim İbrahim öyle bir delil getirdi ki o delilin zafiyeti konusunda zayıflığı konusunda herhangi bir karışıklık herhangi bir zihin bulanıklığı söz konusu değil öyle net bir delil getirdi Öyle diyelim. İbrahim öyle net bir delil getirdi ki artık o delil karşısında verilecek bir cevap olmayacak bulunmayacak bu kadar net bu kadar sahih sarıh bir herhangi bir zihinde herhangi bir şüphe, bu delilin zayıflığı konusunda herhangi bir fikir söz konusu olmayacak. Hayır, şöyle ki: "Kâl İbrahim İbrahim dedi. Neymiş bakalım. Aleyhisselam fe inna Allah'a Allah Rabbim olan Allah getir bir şemsi güneşi getirir anel doğudan. Allah güneşi doğudan getirir." Sen de onu batıdan getir. Diyor. Nemrutan. Ve hâdâ leysâ bintiqâli mintiqâlin min hüccâtin ilâ hüccâtin kemâ za'amel ba'dun. Bu diyor ki müfessirimiz. Ve bu yani İbrahim'in getirmiş olduğu bu ikinci delil. Leysâ bintiqâlin min hüccâtin ilâ hüccâtin yani bir hüccetten başka bir hujjete geçiş, bir delil az bulup da ondan daha kuvvetli bir delil getirmek e, değildir diyor. Kemalze amel bağlı nitekin bazıları böyle düşünmüşlerdir ki biz de biraz evvel e, buna göre, göre bir açıklama yaptık herhalde değil mi? Böyle değil diyor. Ve herde leysa bintiqlin, hujjetenle hujjeten. Burada burada bir delilden başka bir delile geçiş yoktur. Yani sanki İbrahim işte önce öldürme diriltme delilini getirdi. E, Nebrut da cevabını verdi. E, bu zayıf bir delildi. Yani basit kaldı. E, i̇şe yaramadı. E, o zaman ikinci bir delil getireyim. Böyle değil diyor. Cemaze amel bazılarını zannettiği gibi. Neden peki? Li ennel hucjetel ula. Çünkü birinci delil. Birinci delil neydi o? Diriltmek öldürmek. Kanet lazimeten. Yani e, lüzumlu bir delildi, Gerek, gerekli kılın aslında bağlayıcı bir delildi. O da bağlayıcı bir delildi. E, çünkü gerçekten e, diriltmek ve öldürmek Allah'a hastır. Yani gerçek anlamda, hakiki anlamda diriltmeyi sadece Allah yapar. Bu zalim nemrut ne yaptı? Zalim bu oyun yaptı. Yani idama mahkum birini e, affetti, bak ben de dirilttim diyor bir adamı öldürdü ben de öldürüyorum diyor. Yani bu hakiki anlamda delmek ve öldürmek değil ki. O yüzden diyor ki birinci delil de aslında çok sağlam bir delildi, çok yerli yerinde bir delildi, bağlayıcı bir delildi. Va lakin fakat lem'a adal'inu hujat al-ahya'i bi tahliye bi tahliye ti waheed'in wa ahara La yuğaidu, la yuğanidu öyle diyor. Yani her ne kadar, her ne kadar bu delil, yani bu delil asla zayıf bir delil değildi. Birinci delil asla zayıf bir delil değildi, asla basit bir delil değildi. Fakat diyor lağin olan nemrut, ve, fakat la mağanedel lağinu, lağin olan nemut inat edince hujtet alhiyai, deliktme Delili konusunda. Neyle inad etti? Nasıl yaptı? Bir tehliyeti vahidin. Bir kişiyi ne yapmakla? Azat etmekle. Yani öldürülmesi gereken bir kişiyi azat etmekle ve katli ve katli ahara. ve başka birini öldürmekle böyle bir şey yapmakla bak ben de öldürüp diriltiyorum diyerek böyle bu şekilde ortaya çıkmakla bunu yapmak yapınca diyor. Bunu yapınca böylece sanki aslında o çok önemli olan delili, o gerçek anlamda öldürüp diriltmeyi gündeme getiren delili kendince, çürütünce, kendince zayıf ve basit gösterince o zaman bu İbrahim peygamber onunla konuştu, min böyle bir şekilde ki la yu'anedu, asla ona karşılık verilmez, asla o delil karşısında inat edip durulamaz gösterilemez öyle bir delil getirdi neydi o işte güneşi o zaman sende batıdan getirdi ve kânû eee ne dedik ve kânû ehle tencîmîm ne diyorum buraya arkadaşlar ve <gülüyor> kânâle ne demek bu ve kânâle tencîmîm ne olsun arkadaşlar Evet Eminet Koç yazıyor. Yıldız ilmle uğraşanlardı. Betül Harika. Evet o topluluk Vakanu'dan kasıtı. Yani Nemrut'un başında olduğu topluluk. Bunlar Ehlu Tencim'in yani Tencim evet ne Necceme ne Tencim yıldızlarla. Yıldız astrolog demiş Emine. Yani astroloji veya astro, astroloji diyelim. Astronomi değil bakın. Astroloji eee ile uğraşıyorlardı. Yani yıldızlara bakarak, yıldızların hareketlerine bakarak bir takım anlamlar çıkıyorlardı. Hatta şunu da diyebiliriz. Yani yıldızları biliyorlardı. Yıldız nasıl batar, nereden çıkar, nasıl olur falan bunları biliyorlardı. Yani bu konuda bilgileri vardı. Bilgileri vardı. Ve hareketl kevakibi. Zaten söylüyor bakın. Ha, pardon. Pardon el tanjim dediğini noktayı koyduk. Ve hareket ve ne dedik? Ve hareketu tawakibi arkadaşlar. Yıldızların hareketi minel mağrib ilel mashriqi. Yani yıldızların batıdan doğuya hareket etmesi malumatun Bunu biliyorlardı. Bunu biliyorlardı. Tabii şimdi diyeceksiniz nasıl oluyor? E, batıdan doğuya hareket ediyor bunlar anlaşılsın diye şu bilgiyi ön bilgiyi vereyim arkadaşlar. Nesefi'nin anlattığına göre, açıkladığına göre ki Nesefi de herhalde öyledir. Kevakip, Şaban yıldızlar veya gezegenler diyebiliriz. Yani gezegen, yıldız bunlar yerine kullanılabiliyor. Nesefi şunu veriyor. Nesefi'nin o zamanki bilgisi şu arkadaşlar. Şimdi Güneş arkadaşlar Güneş doğudan doğuyor. Doğdu mu? Doğdu. Ondan sonra batıdan batıyor. Baktı mı? Battı. Sonra arkadaşlar bilinmedik bir şekilde yani sadece ehlinin bildiği bir şekilde güneş e, ne yapıyor arkadaşlar? Baktığı yerden böyle çaktırmadan tabiri ise gizlice tekrar doğuya geliyor. Tekrar doğuya geliyor. Ve doğudan tekrar çıkıyor. Yani şöyle söyleyelim. Güneş A noktasında Doğuyor, sonra geliyor, geliyor, geliyor B noktasında batıyor. B noktası batı. Şimdi e, normalde batıdan tekrar doğması lazım. Çünkü battığı yerden doğması lazım. Ama ne yapmıyor? Oradan doğmuyor. Tekrar gidiyor eski yerinden, doğduğu yerden doğuyor. Peki nasıl gidiyor? Biz görmüyoruz. Gece, gece e, görmüyoruz. İşte gizli bir şekilde güneş, gizli bir şekilde geceleyin böyle kendine ait özel bir yol var. O yolda biz görmeden tekrar doğuya gidiyor. A noktasına gidiyor. Ve sabah tekrar oradan doğuyor. Bilgi bu. Yani çünkü o zaman güneşin dünyanın etra dünyanın güneşin etrafında döndüğü bilinmiyor. Ee, gündüzün ve gecenin bundan meydana geldiği bilinmiyor. En azından nesefi bunu bilmiyor. Buradan onu anlıyoruz. Nesefi bunu bilmiyor. O yüzden olayı bize böyle anlatıyor. Arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi daha iyi anlaşılacaktır. Umarım anlattıklarımız. Diyor ki, e, hareketül kevâkibi minel mağribilel maşriki e, yıldızların, güneşin de tabi güneşte dair yıldızların, gezegenlerin e, geceleyin e, veya herhangi bir şekilde, gecede demeyelim, herhangi bir şekilde batıdan doğuya geçişleri, hareket etmeleri ma'lumetüllehüm. Bunlar bunu, bu bilgiyi, bu ilmi biliyorlardı. vel hareketü şerkiyetü el mehsusatu lena, قِسَارِيَّتُ diyor. Öyle diyelim müfessirimiz. Yani e, doğudan doğuya doğru وَالْحَرَكَةُ شَرْقِيَّتُ yani doğu hareketi. Doğuya doğru olan hareket الْمَحْسُسَتُ لَنَا e, yani bizim hissettiğimiz, bizim gördüğümüz doğudaki hareket ise, doğu hareketi ise قِسَارِيَّتُ e, ne diyelim قِسَارِيَّ arkadaşlar? Yani bir tür yani e, zorunlu olması gereken bir harekettir, olması gereken bir harekettir, ters bir harekettir Ket ama ters ama olması gereken bir harekettir. Ne gibi katâhirikilme i annemle tıpkı suyun karınca'yı hareket ettirmesi gibi, ala rıha, ala rıha, olsun arkadaşlar, ala Raha ne olsun? Bakanınız var mı sözlükte? Tüy değil. Hayır. Suna Peker tüy diyor. Tüy değil. Rüzgar hiç değil nebiye. Evet. Rüzgar da değil nebiye. Başka ne olabilir? Biraz daha bakarak çözmeye çalışın. Haler Raha Neredeydi? Evet. Bakalım çözebilecek miyiz Nebiye isabet et Dilay, Zaten karacadan Başlıyor Dilay Raha, Rahan üzerinde diyor Harika aslı çiçek Aslı çiçek aslı çiçek. Evet, değirmen taşı harika Değirmen taşı üzerindeki Arkadaşlar değirmen taşı üzerindeki Karıncayı suyun su, Bak su çeviriyor su çeviriyor Su neyi çevirir müfessirimiz Tabi o zamanlar hal ile Yani değirmeni biliyor değirmen taşını biliyor Değirmen taşı arkadaşlar. Bir karınca düşürün. Değirmen taşının üzerinde şimdi düşünün. Normalde karınca derin ki güneye doğru gidiyor. Ama su değirmen taşını kuzeye doğru çeviriyor. O zaman ne yaptı? Zorunlu olarak bakın. Dedik ya zorunlu, zorunlu olarak suyun etkisiyle karınca gitmesi gereken yönün tersine dönmüş oldu. Değil mi? Yani onu anlatıyorum. كَتَحْرِكِ الْمَيْا النَّمْلَ عَلَى الْرِحَى اِلَى غَيْرِ جِهَةٍ اِلَى غَيْرِ جِهَةِ حَرَكَةٍ Yani karıncanın hareket ettiği yönün aksine, fark tersine olan bir yöne doğru çeviriyor. İşte tıpkı müfesilimize göre güneşin durumu da, yıldızların durumu da böyledir. Yani e, o günkü astronomi bilgiyi bize bu şekilde aktarıyor. فَقَالَى işte... E, diyor ki e, İbrahim inna Rabbi benim Rabbim yuharri kuşamsa güneşi hareket ettiriyor. Hareket ettiriyor. Kısaran zorunlu bir şekilde e, ala hareketi ha, Yani kendi normal hareketinin e, normal hareketinden farklı bir şekilde. Benim Rabbim. Çünkü şudur arkadaşlar yani. Normal hareket şu değil mi? Şimdi güneş B'de battı. E battıysa beden çıkması gerekiyor muydu? Orada, oradaydı, orada battı. O zaman oradan çıkması gerekiyordu. Ama benim Rabbim ne yaptı? Tuttu o güneşi tuttu o B'de bat, ba, batan güneşi ters bir şekilde kendi hareketinin, bakın hareketli beden tekrar çıkması lazımdı. Ama kendi hareketinin tersinde bir şekilde getirdi doğuya ve tekrar oradan çıkardı. Bunu söylüyorum. اِنَّ <gülüyor> Rabbi, يُحَرِّكُ شَمْسَبْ قِسَرًا عَلَى غَيْرِ حَرَكَتِهَا فَاِنْ Eğer sen ben de Rabbim diyorsan, böyle bir Rabbilik iddiasında bulunuyorsan فَحَرِّكَا بِحَرَكَتِهَا O zaman sen hiç olmazsa onu kendi normal hareketinde bize göster, hareket ettir. Kendi normal hareketi neydi? Yani A'dan çıktı geldi B'de battı, B'den çıkması normal hareketiydi. Yani normali budur yani. Bir şey nereden batarsa oradan çıkması lazım değil mi? Ama diyor bak benim Rabbim oradan battığı yerden çıkması gereken güneşi ne yaptığı yaptı götürdü tekrar doğduğu yere başka bir yere götürdü oradan çıkardı. Bak benim Rabbim bu kadar güçlü. Sen ben de Rabbim diyorsun. Bari sen hiç olmazsa o battığı yerden çıkar. Ya. <gülüyor> Gücün varsa Rabbim diyorsan bari onu battığı yerden çıkar. Çünkü bu daha hafif bir şey. Benim Rabbim onu ta götürüyor. O battığı yerden götürüp Başka yerden çıkarıyor. Sen Rabbim diyorsan sana daha kolay bir şey söyleyeyim. Sen bu kolay olanı ya Battığı yerden çıkar. Ama ne oluyor arkadaşlar? Bunu yapacak hali var mı? Fe buhitellezi kefer Bu kafir olan kişi, inkar olan kişi yani şaşırıp kalıyor, apışıp kalıyor, vereceği bir cevap bulanıyor. Teheyyere ve deheşe yani hayret içerisinde kalıyor. Şaşırıp kalıyor. Şaşkınlık içer içerisinde düşüyor arkadaşlar. vallahu Allah la yehdi'l kavme zalimine zalim toplulukları zalimleri asla hidayete E la yuvaffikuhun. Onları başarılı kılmaz. Muvaffak kılmaz. Ve ee, Bilmem burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Burası biraz önemliydi. Çünkü o zamanki astronomik bilgiyi bilmeden Burayı anlamamız mümkün değil. Demek ki şurada ortaya çıkmış oldu. Nesefi'nin e, gerçekten e, astronomi bilgisi çok ilginçmiş değil mi? O zamanlar güneşin yani güneş işte o zamanlar arkadaş şöyle bir şey oldu. Güneş hareket ediyor. Dünya sabit güneş hareket ediyor. Aslında bizim Razi de aynı şeyi söylüyor biliyor musunuz? Razi, Hayat'ın Razi de buna benzer şeyler söylüyor. Ama ilginç bir şey. Yani. Bizim müfesslerimizin aslında bunu çözmesi lazımdı. Çünkü Kur'an'da o kadar çok ayet var ki e, güneşin aslında hareket ettiğine dair e, bu ayetlerini ne dese göz ardı etmişler ve sanki sanki dünya sabitmiş yani dünyanın hareket ettiğine dair sanki dünya sabitmiş güneş onun böyle hani bir noktasından doğuyor gidiyor öteki noktasından batıyor böyle bir anlayışları varmış peki ve denilmiş ki İnnemâ lem yekul nemrûdu fel ye'ti rabbuke bi mağribi ilginç bir şey hakikaten nesefi müthiş bir şey aklımıza getiriyor ne diyor biliyor musun diyor ki İnnemâ lem yekul nemrûdu nemrûd demedi ne demedi hani İbrahim diyor ya hadi o zaman sen diyor güneşi batıdan çıkar şimdi nemrûd diyebiliriz ki tamam İbrahim ben çıkaramıyorum hadi sen Rabbin çıkarsın o zaman o zaman sen Rabbin güneşi battığı yerden çıkarsın diyebilirdi ama denemişti. Niye denemişsin? Onu konuşuyoruz. Diyor ki: "Lem yaqulna mrudu falyati rabbuka bişşemsi min el Senin Rabbin o zaman peki güneşi battığı yerden çıkarsın. Demedi İbrahim'e. Böyle bir şeyle karşılık vermediği. Niye? Ennallaha taala sarrafahu anhu. Çünkü bir görüşe göre Allah onu adeta böyle bir şey söylemekten Çekip çekmiştir yani. Böyle bir şey söylemesinde imkan ve fırsat vermemiştir arkadaşlar. Aslında Nemrut bunu diyecekti. Nemrut'un aklına geliyordu. Demeye gücü de vardı. Tam da diyecekken Allah ondan bu gücü aldı. O da diyemedi. Sarfa mezhebi diye bir var arkadaşlar. Belki duyanlarınız vardır. Bunu biz tefsir usulü derslerinde işliyoruz. Yani icaz Kur'an-ı Kerim'in konusunda işlerken Hani bilirsiniz birçok ayette Allah diyor ki eğer siz bu Kur'an'ın e, Allah'tan olduğu konusunda bir şüphe içerisindeyseniz وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّرْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُرَةِ مِنْ مِسْتِ yani? Böyle birkaç kez meydan okuyor. O zaman siz de Kur'an'a benzer bir sure getirin, bir on ayet getirin, bir Kur'an getirin falan diyor yani ayet Şimdi sarfe mezhebine mensup Kişilere göre ki bunların başında nazam var. Bunlar diyorlar ki aslında Mekkeliler Kur'an'ın benzeri bir Kur'an getireceklerdi, getirebilirlerdi. Kur'an surelerine benzeri bir sure getirebilirlerdi, getireceklerdi. Ama Allah onların bu gücünü onlardan aldı. Yani güçleri vardı. Çünkü Kur'an Arapçaydı. Arapça kelimelerden ibaret değil. Onlar da Arap, Arapça kelimeleri biliyorlar. Dolayısıyla aslında böyle bir şey yapabilirlerdi. Ama Allah onlardan bu imkanı çekip aldı. Yani Mekkeliler niye Kur'an benzeri bir kitap meydana getiremediler? Niye surelere benzeri bir kitap meydana getiremediler? Çünkü Allah bu gücü onlardan aldı. Yoksa getirebilirlerdi. Akl, makul olan, yani madem adam Arapça biliyor, madem bu Kur'an da Arapça, onun benzeri bir şey getirilebilirdi. Ama ne getirmediler? Çünkü Allah bu gücü onlardan aldı. Biz buna sarfemezse biliyoruz. Tabii bu pek itibar görmüş bir mezhep değil. Apışıp kaldı ifadesi kullanılıyor. <gülüyor> evet. Mesela apışıp kaldı ifadesi tabi nedir arkadaşlar? Ee, ben de biraz daha söyledim ama burada sohbet esnasında söylüyoruz. Yazarken yazmak pek hoş olmaz. Söz yani konuşmada kullanabilirsiniz de. Biraz şey argo bir ifade değil mi? Hoş bir ifade değil. Aslında şaşırıp kaldı e, diyebiliriz. Fakat hani belki şaşkınlığın boyutunu ifade etmek üzere bunu kullana, kullanmış olabilirler demek ki böyle bir mezhep var, böyle bir anlayış var. İşte o anlayışın mensupları diyorlar ki aslında Nemrut da diyecekti ki İbrahim'e tamam İbrahim ben güneşi batıdan çıkaramadım. O zaman sen Rabbin çıkarsın diyecekti ama Allah ondan bu bunu aldı ve diyemedi. Böyle bir şey var. Başka bir görüşe göre ise Hayır diyor. Bundan dolayı değil diyor. Nemrut rububiyeti sadece kendini has kılıyordu. Yani benden başka Rab yoktur diyordu. Benden başka Rab yoktur diyordu. Ve ma kana yahtalifi bi'r-rububiyeti li-ghayrihi. Ve kana bi'r-rububiyeti Başkasının Rab olabileceğine ihtimal vermiyordu. E başkasının Rab olabileceğine ihtimal vermiyorsa sadece benim Rab diyorsa ve kendi de güneşi battığı çıkaramıyorsa o zaman nasıl başkasını sen çıkar desin? Yani ondan daha büyük kimse yok ki, ondan daha yüce kimse yok ki ona, ona göre. E, o çıkaramamışsa, yani ondan daha aciz olan birinden mi çıkarmasını isteyecek? Yani niye dememiştim İbrahim'e senin rabbin çıkarsın? Çünkü ona göre o İbrahim'in rabbinden daha yüceydi, daha güçlüydü, daha kuvvetliydi. E, o çıkamadığına göre kalkıp da kendisinden daha düşük olan İbrahim'in rabbinden bunu istemesi münasip bir O yüzden dememiştir. diyorlar bazı alimler. Evet, wa ma'na kavlihi ana uhyi wa umit kana mufassimiz ilk şeye, ilk delile döndü. Diyor ki, eee, ana uhyi ve umit sözünün anlamı nedir? Eee, enne en anna, Lәdi yünsebü İleli İpiya ve İmātetu, ana, la gil. görüyor musunuz bak bak neler diyormuş, Nemrut diyormuş <gülüyor> ki, yani deli kadar ana ihyu Bunun Allah mı yani şunu demek istiyormuş Nemrut <gülüyor> Ana, Lәdi yünsebü İleli İpiya ve yani diriltmenin ve öldürmenin kendisine intisa, in nisbet edileceği. Kişi var ya ana, o işte o benim la gayri, Başkası değil. Yani benden başka kimse öldüremez. Benden başka kimse diriltemez. Bunu demek istiyormuş İbrahim'e. Nemrut bu sözüyle. Bu fesirimiz diyor ki bu ayet tedullü ala ibahatü tekellümü fi ilmi kelami. Kelamcı olduğu için bu e, yani nesefi aynı zamanda kelamcı bir Alim kelam, kelam alimidir. Ee, diyor ki bu ayet, ayet bu ayet delildir. Neye delildir? Hala ibahtik tekellü Yani tekelüm, tartışmak, tartışmanın mübah olduğuna delildir. Hangi konuda tartışmanın fi ilmi kelamı, kelam ilmi konusunda, kelam ilminin caiz olduğuna, kelam ilminin mübah olduğuna bu konuda tartışılma tartışılabilirliğine bu konunun münakaşa edilebileceğine delildir diyor. E fi'l-ilmî başka vel münazara ve kelam ilmi konusunda münazara yapmak, münakaşa yapmak bunun da ibah olduğuna delil diyor. Neden? Lenne <gülüyor> qala çünkü ayette Allah diyor ki tara hac İbrahim'e fi Rabbi sen ey Muhammed sen Rabbi konusunda İbrahim ile tartışan ne bilir misin Onun haberin, ondan haberdar mısın diyor. Walmehadje tu bu yani karşılıklı tartışma tekunu benet isneye iki kişi arasında olur yani bir kişi tek başına tartışamaz ki iki kişi arasında olur. Kadelle aleyhne e, o zaman bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Madem ki bu tartışma iki kişi arasında olur, o zaman bu delalet ediyor de ki aleyhne İbrahim'e İbrahim de hadjahu. Nemrut da tartışmıştır. Aynı, aynı şekilde. Demek ki İbrahim'de de tartışmış. Nemrut ona, o Nemrut'a. Nemrut ona, o Nemrut'ta tartışmışlar karşılıklı olarak. Wa <gülüyor> yakun Eğer bu mübah olmasaydı. yani. Bu konuda tartışmak mübah olmasaydı, haram olsaydı, yasak olsaydı, lama be şaraha İbrahim aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ona karşılık vermezdi, nemrut da tartışmazdı diyor. Neden? Likaun el-Enbiyayi aleyhisselam çünkü peygamberler malsunine an irtikadı harami. Asla haram işlemezler. Haram bir davranışı, haram bir eylemi, haram bir işi yapmazlar. Eğer Allah konusunda tartışmak haram olsaydı, dolayısıyla kelam ilmi konusunda münazara, münakaşa haram olsaydı, İbrahim kalkıp Nemrut'la tartışmazdı. E İbrahim Nemrut'la tartıştığına göre, o zaman demek ki ve İbrahim'de peygamber olduğuna göre peygamberler de haram bir şey yapmayacaklarına göre o zaman demek ki kelam konusunda tartışmak haram değildir. Mübahtır diyor eh, Son bir cümleyi söyleyelim. Bitirelim isterseniz. Ve le enna öte taraftan biz umirna biz memuruz, emrolunmuşuz. Neyle? dua il kefaratı ile imani billahi ve tevhidi bizim görevimiz arasında Kafirleri Allah'a imana ve tevhide çağırmak yok mu? Var. Biz bununla memuruz. Bizim görevimiz kafirleri Allah'a imana ve tevhide çağarmaktır. Ve eğer ama şu bir gerçek ki ve eğer biz onları çağırdığımız zaman ile buna la bud kesinlikle ve kesinlikle en yatlubu bu minet Bizden delil isteyecekler. İsteyecekler ki delilin ne? Sen bana diyorsun ki gel Allah'a iman et. Allah'ın birliğine delilinde la budda en yatlub min min minel delil ala bu konuda bize delil isteyeceklerdir. Wa da bu da yani bu da bizim delil isterlerse bize onlara delil vereceğiz. Bakın bu da la yakunu illa ba'de'l munaazerati. Bu da ancak bir münazaranın, bir münakaşanın arkasından olabilir. Dolayısıyla biz mecburen münazara yapacağız. Mecburen münakaşa yapacağız. Kaçınılmazdır diyor münakaşa. O zaman münakaşa, kelam konusunda münakaşa, Allah konusunda münakaşa, münazara. Haram olamaz. Tam tersine mübahtır olması gerekendir. Kedâ fi şerh-ü işte şerh-ü adlı kitabımızda da esasen biz bu şekilde bu konuyu açıklamıştık diyor merhum nesefî. Evet arkadaşlar. Burada bir de noktayı koyalım. Valla bilmiyorum. E, yani güzel bir tersir oldu. Ne dersiniz? Meslefi bayağı hani güzel açıkladı bize bu konuyu. Anlaşıldı, anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Peki. Tamam arkadaşlar. O zaman inşallah anlaşılmıştır. Faydalı olmuştur diyelim. Noktamızı koyalım. Peki, teşekkürler Aslı İnşallah haftaya Abu Sult Efendi'de görüşürüz buluşuruz bakalım Abu Sult ne diyor ee, Evet hiç istememek üzüyor Şaban haklısın ama olsun yani bir hani e, hani tadımlık var ya öyle diyelim biz biz burada tadımlık ya Doyumluk yapmıyoruz yani derslerimiz doyumluk değil tadımlık e, diyelim e, ama tattıysanız eğer Tatlıysanız ve tadını beğendiyseniz o zaman doyasıya yemeye kalkışın, çalışın. Yani kendiniz daha geri kalan kısımlarda öğrenmeye çalışın arkadaşlar oldu mu? Allah razı olsun hepinizden. Hayırlı akşamlar olsun.